Toplumsal Eşitlik Birimi ekibinden Zelal Yalçın telefonu attığımızda. Hoş geldin yayına. Merhaba. Evet. Ee, şimdi Zelal aslında böyle bir ekip kuruluyor Şişli Belediyesi bünyesinde. Yarın akşam da lansmanı olacak. E, evet. Sizin de çok heyecanla bahsettiğiniz bir proje olduğunu okuduk bütün açıklamalardan. Belki birazcık hikayesinden bahsedebilirsin bize. Ee, hikayesi aslında çok çok eskilere dayanıyor. Şöyle ki hem kadın hareketinin hem LGBTİ hareketinin e, Türkiye'deki yoğun mücadeleleri sonucunda hem e, cinsiyet temelli ayrımcılığa hem de cinsel yönelim temelli ayrımcılığa karşı hareketlerin, bu toplumsal hareketlerin aslında eşitlik taleplerini dillendirmeleriyle başlıyor. Biliyorsunuz e, anayasının 90. maddesi ya da bir, e, ilk e, maddelerinden itibaren aslında e, bireylerin eşit yurttaşları olarak doğdukları ifade ediliyor. Ancak baktığımız zaman fiili uygulamaya e, bu eşitliğin gerçekleştiğini maalesef göremiyoruz. Evet göremiyoruz. İşte kadınlar öldürülmeye, trans bireyler nefret cinayetlerine maruz kalmaya, engelliler sokağa çıkamamaya, yaşlılar göz ardı edilmeye... Ee, aynı şekilde çocuklar göz ardı edilmeye devam ediyor. Ve bütün bunların e, son noktasında aslında e, bize gösteren şey şu ki yazılı olan e, maddelerin değişmesi evet çok çok önemli ama bu yetmez. Dolayısıyla bu e, yasaların hayata geçmesi için aynı zamanda mekanizmalar kurulması gerekiyor. Hı hı. İşte e, hareketler bize e, kadın hareketiyle LGBT'yi hareketi LGBT bize, e, hepimize e, bu mekanizmaların olması gerektiğinin e, altını çiziyordu zaten. Zaten buna işaret ediyordu. Hı hı. E, hareketin aktivistleri birçok alanda e, eşitlik bilimlerinin kurulması için hem merkezi hükümet tarafından hem yerel yönetimler tarafından bunların hayata geçirilmesi için bir yandan aktivizm yapıyorlardı. Bugün işte e, yine o hareketin bir partisi olan... E, İlkimiz e, Ağustos ayında kaybettiğimiz sevgili Boysam e, Şişli Belediyesi'nde e, aynı şekilde e, bu hareketlerin bu e, taleplerini hayata geçirmek için e, belediyede de e, birçok çalışma içerisindeydi. E, zaten Şişli Belediyesi de açıkçası e, bu anlamda e, gözü kulağı açık olan bir belediyedir. E, ve... E, Eylül ayı e itibariyle de eşitlik birimi kurulmuş oldu. Peki bunun ikna süreci gibi bir şey yaşadınız mı belediyede? Zaten aslında Boşan sanırım bunun hazırlıklarını yapmıştı bir ekiple beraber değil mi? Tabii kesinlikle. Yani tabii ki şunu unutmamak gerekir ki bunların hepsi sadece... Ee, işte, e, yani yasal boyutta var olmuş olması, uygulamaya geçiyor olması anlamına gelmiyor az önce söylediğim gibi. Hı hı. Dolayısıyla kişilerin de ikna olması gerekiyor. E, kurumların da aslında e, yapısal anlamda da ikna olması ve hazır olması gerekiyor. Aslında boyutunun bizdeki bütün varlığı e, bu sürecin bir hazırlığıydı e, hı hı. diyebiliriz. E, ama yanı sıra e, hayır, yani yanı sıra ve öncelikli olarak aynı zamanda ee, Başkan Hayri İnönü'nün bu konuda çok çok açık olması. Hı hı. Yine birlikte çalıştığımız e, Başkan Yardımcısı e, Sayın Yasemin Kata'nın Sosyal Yardım İşleri Müdürü e, Songül Hanım'ın e, bütün bu konulardaki hassasiyeti aslında e, süreci hızlandıran bir ekip burada vardı diyebiliriz. yani. Hı hı. E, bu anlamda da şifre çok çok şanslı olan bir ilçe diyebilirim açıkçası samimiyetle Galiba öyle belediyeler arasında Bir ilk aslında Diye düşünüyorum yanılıyor muyum Yok aslında ilk değil Şöyle söyleyeyim ki Kadın dostu yerel Kadın dostu kentler Kapsamında Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler'in yürütmüş olduğu bir proje bu hı hı. Bu proje kapsamında Seçilmiş olan iller var Hı hı. Ee, ve bu illerde e, bu Birleşmiş Milletler projesi uygulanmıştı. E, bu projenin çıktıları içerisinde de e, yine eşitlik birimlerinin oluşturulması gibi bir e, çıktı vardı, hı hı. kazanım vardı. E, ama şöyle bir farklılık var ki tabii ki işte e, e, bizim kurmuş, kurmuş olduğumuz toplumsal e, eşitlik birimi e, aynı zamanda yani kadın aynı zamanda ee, ...yaşlı, aynı zamanda çocuk... ...aynı zamanda engelli... ...aynı zamanda azınlık, LGBT'yi... ...gibi... farklı 8 ana başlıkta... E, ...çoklu ayrımcılık... ...biçimleriyle ilgilenecek. Yani e, biliyoruz ki... ...yani e, kendi yaşantılarımızdan da biliyoruz... ...eğer çocuklu bir kadınsan... E, ...ve bebeğin küçükse... ...pusetle... E, ...bir kaldırımda gitmek... Hiç o kadar kolay olmuyor. Hı hı. Ama e, o zorluk aynı zamanda yaşlı bir birey içinde Geçerli. Ama aynı o, o zorluk Engelli bir birey içinde geçerli. Dolayısıyla kenti Eşit kullanamama hallerimiz Ortak aslında. Evet. Bu ortaklıkları ortaya çıkartmak Ve e, neler yapabiliriz. Daha daha neler yapabiliriz. Hı hı. E, tüm bireyler için Daha yaşanılabilir bir e, Yerel yönetim ...sağlayabilmek için neler yapabiliriz? Bunu da sadece kendi başımıza değil... E, ...Türkiye'deki... E, ...çok güçlü... ...sili e, toplum örgütleri var... ...onların da bilgisini... deneyimine, tecrübesine katarak tabii ki... ...bu yolda ilerleyeceğiz. Peki e, pratikte neler olacak? Yani örneğin bahsettiğin... E, ...bütün bu dertlerden muzdarip... ...insanlar toplumsal eşitlik birimine... ...mi ulaşacak yoksa... ...pratikte planladıklarınız neler yani... Burada oluşturulmuş olan bir mekanizma var. Aslında e, az önce bahsettiğim yapı içerisinde Şişli'nin özel bir, e, yani dediği e, diyeyim daha doğrusu özel bir e, mekanizması var. Sosyal işler, sosyal yardım işlerinin müdürlüğü altında zaten halihazırda kurulmuş engelli göç göçmen e, bugün artık memleketimizin çok önemli bir e, gün sorunu. Ondan sonra hı hı. yaşlı, kadın, aile, çocuk gibi birimleri var. Dolayısıyla bu birimler aynı zamanda yereldeki tüm bu kesimlerle temas halinde. Toplumsal eşitlik birimi bir yandan belediyenin politikalarına, yerel politikalarına hem ulusal hem uluslararası düzeyde çıkartılmış olan sözleşmelerin hayata geçmesini sağlarken... Bir yandan da fiili olarak bunun e, hayata geçirilmesi e, çabasında olacak. Hı hı. E, yani aslında bir dertten muzdarip dedik yine az önce. Yine böyle bir sorunu yaşayan biri Şişli Belediyesi'ne ulaştığı zaman en azından o haklarını kullanmak konusunda... E, ...siz daha çok yardımcı olacaksınız ve belki hukuki mekanizmaların devreye girmesi açısından da bir yol gösterici diye tanımlayabiliriz. Aynen öyle. Şöyle diyebiliriz ki insan hakları açısından artık eşitlik birimlerini de bir araç olarak görmemiz gerekiyor. Bunları <gülüyor> da bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Eşitiz yazıda ama hayatlarımızın da eşit olması için yani biz eşit haklar eşit hayatlar diye yola çıkıyoruz. <gülüyor> Bunun için de, de tabii ki bütün e, kenti kullanan herkesin geri bildirimi, önerileri, hı hı. katılımı çok çok çok kıymetli. Evet aslında böyle de işler bir hale dönüşmesi sağlanmış olacak. Aynen öyle. Peki toplumsal eşitlik biriminin ekibi kadrosu çalışanları nasıl insanlardır? Yani bahsettiğimiz fikirler üzerine e, çalışan insanlardır diye düşünüyoruz ama belki biraz da sen anlatmak istersin. Nasıl bir ekip var yani arkasında? <gülüyor> Şöyle Toplum alanından gelen insanlarız. Dört e, kişilik bir kadromuz var. Hı hı. E, bu da önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü genelde maalesef e, bu tarz mekanizmalar kuruluyor. Ve bu mekanizmalar içerisinde bir kişi sorumlu atanıyor. Hı hı. Ve o bir kişinin aslında ne politika öğretmesi, ne fiili durumu değiştirmesi ne gerçekçi ne de mümkün oluyor. Evet bir etiket ee, olarak duruyor aslında orada sadece. Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün yani, e, beni de kişisel olarak heyecanlandıran başka bir noktada e, hakikaten e, 4 kişilik bir ekiple e, yan yana çalışabilecek olmak. Hı hı. Ama yanı sıra e, dediğim gibi sosyal yardım İşleri müdürlüğündeki bütün arkadaşlar yaklaşık 15-20 kişilik bir ekip hı hı. E, burada adeta sivil toplum örgütü gibi hı. çalışıp ee, bu çalışmaları nasıl daha aktif ve daha e, erişilebilir yapmak üzerine hep beraber fikir, yor e, akıl yoracağız. Hani böyle de bir şeyin olması aynı zamanda güven evet. e, teşkil ediyor bizler açısından. Evet. E, kişisel olarak e, aktivizmden geliyoruz zaten. Dolayısıyla <gülüyor> e, o temasımız, o ilişkilerimiz her zaman devam edecek. Burada e, bir kamu kuruluşunda oluyor olmamız o... E, ...ilişkilerimizi daha da geliştirmenin bir fırsatı olacak aslında. Evet. Ee, Birbirini besleyerek devam edecek bir süreçten bahsediyoruz aslında anladığımız evet, kadarıyla. Burada. Evet, aynen öyle. Evet, aynen. evet e, lansman... Ya zaten şöyle ha. de hissediyoruz açıkçası. Yani biz burada dört kişiyiz ama aslında yüzlerce kişiyiz, binlerce kişiyiz gibi de hissediyoruz tabii ki. Evet. E, bir duygu. Evet, o zaman zaten buradan da duyurusunu yapmış olduk. Lansman yarın akşam neler olacak lansmanda? Yarın akşam da Osman'da e, bütün şişli e, sakinlerinden öncelikle beklediğimizde e, yanı sıra sivil toplum örgütünden sakinlerimizi beklediğimizde bir kez daha söylemek isterim. Saat <gülüyor> yedi buçukta yeni e, hizmet binamızın suay alanında buluşuyoruz. E, Boy sonu yad ediyoruz. Evet. E, çünkü çok emeği var. Gerçekten çok büyük emekleri var. <gülüyor> e, Bizim ne olduğuna inanıyoruz. Ee, onun burayı görebildiğine inanıyoruz. <gülüyor> ee, yanı sıra e, Birleşmiş Milletler e, nüfus solundan arkadaşımız e, hem birlikte çalışma arkadaşımız olduğunu düşündüğümüz Sevgili Malta Mağdur diyecek toplumsal cinsiyet e, program koordinatörü. <gülüyor> ee, yanı sıra e, sivil toplum adetlerinden katılımlar olacak. Evet, Aslında ee, bir tanışma günü de yani. galiba aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Biraz daha temas kurabileceğimiz bir e, alan olacak aslında. Evet, peki nerede faaliyet işte bulunacak? Belki onu da söyleyelim buradan. Hangi yeni bina? Yeni Hizmet Binası, 3. kattayız. <gülüyor> ee, Tatımsal Eşitlik Bilim olarak da kapımızda yazıyor. Ee, Şahane. Bekleriz. Ellerinize sağlık. Öncelikle tebrik ederiz böyle bir projeyi de hayata geçirdiğiniz için. Çok teşekkürler. Ee, yani bunun içerisinde e, biz değil... E, Onlarca yüzlerce binlerce kişinin emeği var. Ee, böyle bir politikayı gören ve destekleyen e, Sayın Başkan e, Hayri İnanı'ya da ben de kişisel te teşekkürlerimi de buradan da iletmek istiyorum aynı zamanda. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten e, bu politikaları görmek ve hayata geçirmekle ilgili politik irade her şeyden kıymetli. Öyle. Çok teşekkür ederiz Helal Alçın katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim Açık Radyo ekibine sizlere. Sizleri de orada göreceğimiz umuyoruz bence. Umarız biz de. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Bay bay. Bay bay.